Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza Kur'an'ın şekli ve üslubu başlığından devam ediyoruz. Kur'an'ın amacı ve muhtevası başlığı altında zikrettiğimiz 5 bilgi grubundan bahsetmiştik. Ve bu 5 bilgi grubu ilk peygamberlerden biri bilinen ve yaşanan tevhid inancıyla insanın yaratılıştan gelen fıtri ihtiyaçlarına ve meyillerine uygun düzenlemelerden ibarettir demiştik. Şimdi bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir metotla ve üslub içinde verilmiş ona bakacağız. 1. Hükümler daha sonraları fıkıhçıların ve usulcülerin yaptıkları gibi teorik bakımdan zaruri olmayan açıklamalardan arındırılmış kısa metinler ve kurallar şeklinde, metin tekniğinde ve sisteminde değil, günlük hayatın doğal akışı içinde geçtiği, halk arasında konuşulduğu ve yaşandığı biçimde verilmiştir. 2. Farklı düşünce ve inanç grupları ile yapılan tartışmalarda felsefecilerin ve mantıkçıların kullandıkları metot ve deliller yerine bilgi, kültür ve eğitim bakımından orta dereceyi temsil eden halkın anlayacağı, ikna olacağı deliller, meşhurat, müsellemat, hatabiyat kullanılmış, felsefecilerin itibar ettikleri kesin deliller, bürhanlar, bu kanıtların içine gizlenmiş, satır aralarında verilmiştir. Müfessirlerin çoğu bu iki bilgi grubuna giren her ayet için bir kıssa, Hadise, olay tespit edip bunu ilgili ayetin geliş sebebi olarak göstermeye çalışırlar. Halbuki bazılarının özel sebepleri olsa da bu ayetlerin geliş sebebi genel olarak Kur'an'ın gönderiliş amacıyla ilgilidir, ona bağlıdır. Bu amaç insanoğlunu eğiterek kemale erdirmek, sapkın, batıl inançları ve fıtratı bozan kemal yolculuğunu olumsuz etkileyen davranışları, fasit amelleri ortadan kaldırmaktır. İnsanların zihninde, inanç ve hayatlarında dünden bugüne, batıl inançlar ve fasit ameller bulunduğu için ilgili ayetler gelmiştir. Allah'ın nimetlerini, geçmiş ümmetlere yaptıklarını, ölüm ve sonrasında insanların karşılaşacağı durumları anlatmadan onları uyarmak mümkün olmadığı için de bu gruplara giren ayetler gelmiştir. Bu sebepler geneldir, evrenseldir. Özel sebeplere, kıssalara, nüzul sebeplerine bağlı ayetler oldukça azdır. Bunların çoğunun hükmü, getirdiği düzenleme ve kural dahi özel olayla sınırlı olmayıp yine genel ve evrensel değer taşır. 3. Allah Teala kendi isimlerini ve sıfatlarını zikretmekte kulları için fayda görmüş, bunları insanların fıtri zekaları ve kavrayış kapasiteleriyle anlayabilecekleri bir seviye ve çerçevede açıklamıştır. Öte yandan, ona benzer hiçbir şey yoktur, mealindeki ayette de ifade buyurulduğu üzere, Allah'ın zatı bakımından olduğu gibi, isimleri ve sıfatları bakımından da kullarıyla herhangi bir ortaklığından söz edilemez. Bununla birlikte onun isimlerinin ve sıfatlarının çoğu, onunkilerle mukayese edilemeyecek derecede kusurlu olarak kullarında da vardır. Bunların insanda bulunması, onun insan olarak kemalini, tamlığını, olmaması ise eksikliğini gösterir. Mutlak kemal sahibi olan Allah'ta ise bu kemale delil olan sıfatların bulunması, Ulûhiyetin gereğidir ona benzer hiçbir şey yoktur ayeti Allah'ın kullara benzetilmesini engeller insanların taşıdıkları için bildikleri bir takım isim ve sıfatların eksiksiz, kusursuz olarak Allah'ta da bulunduğunun zikredilmesi ise onun benzetme yapmadan bir ölçüde tanınmasını sağlar Allah'ı bilip tanımaya marifetullah'a vesile olur. Allah Teala nimetlerini sayarken daha ziyade çeşitli kavimlerden şehirli veya göçebe insanların bildiği, tanıdığı, arzuladığı nimetleri zikretmiş, alimlerin, kâmillerin, sultanların bildikleri ve arzuladıklarını sayıp dökmemiştir. 4 Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlere ait ibretli olaylardan, kıssalardan, eyyamullah'tan bahsedilirken, iki hususa itina gösterilmiştir. A. Arapların temas halinde bulundukları Yahudilerden işittikleri peygamberlere ve ümmetlere ait kıssalara yer verilmiş, buna karşılık mesela Çin, Hint, İran ve bunun gibi ülkelerde cereyan eden olaylara temas edilmemiştir sadece ateşperest olan İranlılarla ehli kitap olan Bizanslılar arasındaki bir savaşa Arapların olaya gösterdikleri psikolojik ilgi sebebiyle bir değinme vardır. B. Kitab-ı Mukaddes'te görülenin aksine kıssalar bütün detaylarıyla değil amaca hizmet edecek yönüyle ve bu ölçü içinde verilmiştir. Aksi halde Anlatılanlar ya insanların ilgilerini çekmeyecek ya da detay verildiğinde tarihi macera yönü daha fazla ilgi çekeceği için amaç zayi olacak, yalnızca hikaye akılda kalacaktı. 5. Ölüm ve sonrasına ait olaylar anlatılırken insanların ahiretteki azaptan korkmaları ve eşsiz, çekici nimetleri ummaları hedeflenmiş, Anlatım ve tasvirlerde seçim buna göre yapılmış, buna uygun üslup seçilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in üslubu ile ilgili olup, hemen herkesin aklına gelebilecek olan, biraz sonra zikredeceğimiz iki soruya Şah Veliyullah, bizce de isabetli olan şu cevapları vermiştir. A- Kur'an'ın esas muhtevasını teşkil eden beş ilim, beş grup bilgi, neden bir defa zikredilip verilmek yerine çoğu tekrarlanarak verilmiştir. Cevap Bir sözü muhataba ifade ederken iki maksat güdülebilir. Bir, bilmediğini bildirmek ve öğretmek. Bunun için bir defa veya bir yerde söylemek yeterlidir. Bu suretle muhatap sözü duyup anlayınca, bilmediğini bilir hale gelir ve maksat hasıl olur. 2- Bilgiyi şuuruna yerleştirmek, onunla bütünleşmesini ve hayatına örnek almasını, okumasından lezzet duymasını sağlamak. Söylemekten maksat, bunlar olunca sözü bir yerde ve bir kere söylemek yeterli olmaz, bununla amaca ulaşılamaz allah Teala yüce kitabında ayetlerini kimi zaman birinci, kimi zaman da ikinci maksatla ifade buyurmuştur. Bu sebepledir ki Kur'an'ın yalnızca anlaşılması değil, devamlı okunması da emredilmiştir. İkinci maksadın hakkıyla gerçekleşebilmesi içinse, aynı konular ve bilgiler aynı kelime ve cümleleriyle değil, değişik ifadelerle verilmiştir. B- Kur'an'ın verdiği bilgiler, niçin sonradan yazılan kitaplarda görüldüğü gibi, sistematik bir düzen içinde değil de dağınık olarak verilmiştir. Cevap Allah'ın gücü mümkün olan her şeyi kapsamakla beraber, bu konularda hakim olan O'nun hikmetidir. Burada hikmet, kitabın gönderildiği kavmin, ilk muhatapların dillerine, İfade alışkanlıklarına ve açıklama, konuşarak anlaşma üsluplarına uymayı gerektirmiştir. Bilindiği gibi Kur'an geldiğinde Araplar ne ilahi ne de beşeri bir kitabı tanıyorlardı. Eğer ilahi kitap üslup yönünden ve sistematik bakımından sonradan düzenlenen kitaplara benzer şekilde gönderilseydi, hem muhatapları bunu garip karşılar, gerektiği şekilde ilgi göstermez, benimseme ve anlama güçlüğü çekerlerdi, hem de birinci sorunun cevabında zikredilen maksat hasıl olmazdı. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımız şimdilik sona erdi. Yarın kaldığımız yerden, Kur'an'ın mucize oluşu, İcazı ile ilgili başlıktan devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kur'an yolu. Eser Diyanet Yayınları. Seslendiren Erol Eren.